Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Sancho'yla yolda giderlerken... ...bir grup zincirli kürek mahkumuna rastlayan Don Quixote... Onların neden bu duruma düştüğünü merak eder ve her biriyle konuşur. Bu mahkumların en azılısı ama aynı zamanda da en yeteneklisi... ...üç kağıtçı Picaro Guinness de Pasamonte, bu sorgulamadan sıkılmıştır. Sayın Şövalye bize verilecek bir şeyiniz varsa verin artık. Sonra da Tanrı yolunuzu açık etsin. Başkalarının hayatını bu kadar merak etmek sıkıcı bir şey. Benimkini merak ediyorsanız adım Guinness de Pasamontedir ...ve hayatım bu parmaklarla yazılmıştır. ''Doğru söylüyor'' dedi komiser. Kendi hikayesini kendisi yazdı baştan sona. Kitabı da hapishanede 200 riyale rehin bıraktı. ''200 altın bile vermem gerekse geri alacağım'' dedi Gines. ''O kadar mı güzel'' dedi Don Quixote. ''O kadar güzel ki'' dedi Gines. Lazarillo de Tormes de o türden yazılmış ve yazılacak olan bütün kitaplar da yanında halt etmiş. ''Size şunu söyleyebilirim ki benim kitabım gerçekleri anlatıyor.'' Bunlar o kadar güzel, o kadar hoş gerçekler ki hiçbir yalan onlarla yarışamaz. Peki kitabın adı ne diye sordu Don Quixote? Yine Pasamonte'nin hayatı diye cevap verdi adam. Bitti mi peki diye sordu Don Quixote. Nasıl bitmiş olabilir dedi mahkum. Benim hayatım bitmedi ki. Doğumumdan bu son kürek mahkumiyetime kadar olan kısmı yazılı. Kitaplara sonsuz bir ilgi duyan kahramanımız Don Kişot'un gerçeklerle başının pek hoş olmadığını biliyoruz. Bu bakımdan muhatabıyla tamamen ayrı fikirlerin insanı onlar. Guinness yaşadıkça yazarken Don Kişot çoktan yazılmış bitmiş hayatları taklit ediyor. Başka bir deyişle Guinness kitabında hayatı taklit ediyor hem de ne taklit gün gün an an olay olay hiçbir şey atlamadan hiçbir şey eklemeden. Don Quixote ise kitapları taklit ediyor. Aynı titizlikle, sözcük sözcük, sayfa sayfa, olay olay şövalye kitaplarını yeniden yaşıyor. Bu karşılaşma o zaman iki tür sanat anlayışının da karşılaşması olmasın sakın. Mutlak gerçekçilikle, mutlak fantazinin. Birincisi, yaşamın en sıradan olaylarına bile sadık. İkincisi, düş gücünün olağanüstünün doruklarında geziniyor. Birincisi kürek mahkumiyetlerinden söz ediyor, ikincisi yalnızca asilzade şatolarından, büyü altındaki prenseslerden, mucizevi iksirlerden, miğferlerden, kılıçlardan ve düşman büyücülerden. Birincisinin konusu hayat, ikincisinin edebiyat. Ama öyle bir edebiyat ki artık eskimiş, tadı kaçmış, ucuzlamış, kemikleşmiş ve komikleşmiş... Bu tür bir edebiyatı yenileyecek, ona genç bir soluk verecek anlatılara ihtiyaç olduğu kesin. Ama acaba bunlar Gines de Pasamonten'in otobiyografisi türünden pikaresk anlatılar mı? Yani gerçekçilik uğruna yapılacak iş şu mudur? İspanya'da 17. yüzyılda her yere girip çıkabilen, kimi zaman zindanlarda sürünen, kimi zaman nasilzade salonlarında uşaklık eden, Sevil'in kenar mahallelerinde her türlü yasa dışı işe bulaşan, hafif kadınlarda düşüp kalkan, kimi zaman kendisini yutturup namuslu orta sınıf bir kızı kendisine aşık edip ifade eden Picaro'nun yaşamımı temsil edecek gerçekliği. Bir anlamda evet, Picaresk türü her tip ve sınıftan insanı bir araya getirebildiği için anlatıda gerçekçiliğe en yakın türü olmuştu. Ama bir anlamda da bu bir duvara çarpıp öbür duvara savrulmak olmuyor muydu? yani şövalye romanlarının gerçek dışı öykülerinden kaçarken, sokakların hepsi birbirine benzeyen gerçekliğine hapsolmak demeye gelmiyor muydu? Öyle ya da böyle, büyük yazarların bir kez bu türden bir arayış içine girdikleri zaman kolay pes etmediklerini biliyoruz. Cervantes de böyle yaptı. Galyalı Amadis'in çağının geçtiğini ilan ederken, Lazarillo de Tormes'e de razı olamadı. parodisini yaptığı şövalye romanslarıyla bir anlamda kalemini sivrilttikten sonra, bütün diğer türlerinde paradisine girişti. Pastoral romansların, Bizans entrikası öykülerinin, Doğu öykülerinin, Epi'in, ibret öykülerinin ve Pikareskin. Aradığını hiçbirinde bulamamış olmalı ki, yeni bir formül geliştirdi. Bu formülde gerçek dışılığı temsil eden Don Quixote'un karşısına, Gerçeğin temsilcisi olarak sıradan bir köylüyü çıkardı, Sancho Panza'yı. Böylece Cervantes, sanatı taklit ederek kalemini sivriltikten sonra, yaşamı taklit ve temsil edebileceği yepyeni bir kurgunun yolunu açıyordu. Bu, karşılıklı sivriliklerini törpüleyerek yolculuk eden Don Quixote ve Sancho Panza'nın izlediği güzergahta gelişecek olan romandı.